Bir insanı Bedir abi bedenini ameliyat ederken ne yapıyoruz abi? Uyuşturuyoruz değil mi? Ruhunu ameliyat ederken de kardeşim tam tersini yapmamız lazım. Onun ruhunu ayıltmamız lazım, uyandırmamız lazım. Çok ağır geliyor bazen cümleler ya. Kim ulan bu adam bize bu kadar laf söyleyip duruyor? Kim yani bütün iman hakikatleri dersinde böyle bir cerrahi operasyon gibi açıyor çoğu hakları eleştiriyor. Ağır geliyor bazen. Benim nefsime de ağır geliyor. Ben nefsimin konuştuklarını söylüyorum size. Ama bunlar ağır geliyor diye. Kim görmüş abi Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını kim görmüş? Bu hakikatler ağır geliyor diye. Kabirde ağır gelse daha mı iyi olacak? Burada gıcık ol kardeşim sevme. Ama kabirde işe yaramalı bu hakikatler. Bir daha geri dönüş yok. Film şeridi gibi geçecek. Rüyaya bir dalıyorum. İsim ne kardeşim? Özgür bir dalıyorum rüyaya. Çocuktum, büyümüşüm, evlenmişim, çocuğum olmuş, dede olmuşum, işleri kurmuşum, işleri batırmışım. Bir uyanıyorum, beş dakika geçmiş. Elli yıllık bir rüyayı beş dakikada bitirmişim. Aynı hakikat öldüğünde, dünya içinde olunca ne yapacaksın? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ah kardeşim, ah abişim. Bir ameliyatı cerrahiye adeta. Geçen bir ayet okudum abi. Ayetteki cümle çok garipme gitti. Fatih, ayette diyor ki: "Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız." diyor. Ben bugüne kadar bunun yerine hep bir sonsuz kelimesini kullanmıştım Mesut. Allah'ın ne kadar nimeti var? Sonsuz. Daha sonra bir matematikçi olarak abi baktım, biraz araştırdım. Alman bir tane matematikçi var. Bu matematikçi diyor ki Murat abi, "Kardeşim, sonsuz diye bir kavram var, haklısın." Ama bu sonsuzlar da aralarında kıyaslanabilir diyor. Çok ilginç mi ismet? Bize sonsuz deyince kafamızda tek şekilleniyor. Nasıl kıyaslanır? Sayılabilen sonsuz var diyor Fatih. Belki biraz ben zor anlatacağım, anlatamayacağım. Belki anlaşılmaz zor bir konu ama çok lezzetli bir örnek. Sayılabilen sonsuz var abi. Bir de sayılamayan sonsuz var. Bu sayılabilen sonsuz pozitif sayma sayılarıyla birebir eşleme yapacak. Yani ne demek? Sen dükkanda böyle Ersin kardeşim her şeyi bir etiket vurabiliyorsun değil mi bir numara iki numara üç numara kaça kadar gidiyor? Sonsuza kadar. Buna da abi sayılabilen sonsuz. Bir de etiket vuramadıklarım var İrfan. Yani onları böyle bir kıyaslama bileti yapamadığımdan bunlar da sayılamayan sonsuz oluyor. Bu Alman bilim adamı diyor ki Muhammed abi matematikçi. Sayılabilen sonsuzlar bak o da sonsuz abi sayılabilen bir sonsuz sayılamayan sonsuzun yanında hiç hükmündedir diyor. Özgür ayete tekrar dönelim mi? Ayette sonsuz nimeti var demiyor. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız Sayamazsınız diyor. Ya bir ayetin Bize işaret ettiği manalara bakar mısın Bedir abi? Ne kadar ilginç. Peki sana sayılamayacak nimetler veriyor Fatih. Bu sayılamayacak nimetlere bir insan nasıl mukabelede bulunur? Yani ben sana saatimi hediye ettim. Teşekkürler Allah razı olsun. yav sağ olasın falan. Tamam. Ya bunun bir sayısı yok yani sonsuz da değilmiş, sayılamayan bir sonsuz. Yani buna karşı bir insan nasıl mukabelede bulunur İrfan? Ya ne demesi ne demesi lazım? Yani Allah'ım sağ ol, Allah'ım teşekkürler, Allah'ım sana çok şükür. Ya yeterli gelmiyor bu sayılamayan nimetlere. Bunun bir karşılığı var mıdır? Vardır Bedir abi. Ama bunun karşılığından önce abi, sizlere bir soru soracağım. Bedir abi, mıçır vuhu? Halil, mıçır vuhu? Abi mıçır vuhu? Ha? Abi mıçır ya bir şey söyleyeyim cevap versene. Mıçır <gülüyor> <gülüyor> Fatih? Mıçır vuhu? Mıçır <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılmıyor değil mi? Devam ettiğimde çok gıcık olacak değil mi? <gülüyor> ne demek girfan mıçır vuhu? Nerelisin? Nerelisin? Ben bunu günde 20 defa tekrarlasam, 21 defa tekrarlasam Hayatım boyunca yaklaşık 400 bin kere Sana her gördüğüm yerde şey diyorum Fatih. Fatih mıçır vuhu? Ya kardeş ne diyorsun der misin demez misin? Ya da daha akıllı bir adam ne yapar abi? Gider internetten araştırır. Ne demek ya? Günde 21 kere bu adam bana mıçır diyor. Ya bakıyorum 60 yıl yaşasam 100 binlerce defa belki takriben 400 bin defa. Öyle değil mi Bilal? Anormal bir durum. Lan ne diyor mıçır voo mıçır vo, mıçır vo? Siz namazda teşehüt denen bir oturuş yapıyorsunuz değil mi abi? O teşehhütte inanılmaz kelimeler kullanıyorsunuz. O tahiyyat. Öyle değil mi Belir abi? Ne demek ne diyorsun orada? Biliyor musun? Halil ne konuşuyorsun biliyor musun? Biliyor musun ne konuştuğunu? O konuda. Biliyor musun? O tahliyat. Ya biraz garip değil mi Fatih ya? Biraz anormal değil miyiz biz? Öyle değil mi kardeşim? Niye yaratıldık? Önce iman, daha sonra namaz ya. Namazdan daha var mı hep bir şey. Sen günde 21 defa belki daha fazla hususi namazları olanlar var. Abi 60 yaşına, 50 yaşına kadar yaşandı. 400 bin defa o teşehhüt oturuşunda oturuyorsun. et Tahiyat, el mübarekat şafilere göre söylüyorum böyle söylüyorsun abi ne manaya geldiğini bilmiyorsun. ayıp değil mi abi ayıp değil mi şu mıçır voo mıçır voo gelip başını şey yapsam başıma ezmez misin ayıp değil mi kıldığın namaz ayıp değil mi zoruna mı gidiyor abi öğrenmek niye öğrenmiyorsun? namaz ya ben nefsime söylüyorum yanlış anlamayın ha yani nefsimi şu an koydum bir ders yapıyorum. Ama ilgi değil mi Özgür? Bir inandığın Allah için ya. Çok garip gelmiyor mu? Yani neden dünya işlerimizde öyle değiliz abi? Yani bakıyorsun adam evini işini. Hadi bakalım o yeni sözlendiğin kızın bir doğum tarihini unut bakalım nasıl oluyor? Ya ben bazı abi gidiyorum böyle çok ziyaret ediyorum eş dostu. Abi o dosyaların sayısını yerini biliyor adam ya. Niye abi? Niye tahiyatı bilmiyorsun? Ya neden namazın manalarını bilmiyorsun? Zoruna mı gidiyor abi bir namaz kılmak? Biz ezbere mi yapıyoruz yoksa bu işi? Namaz bizde bir şeyler uyandırmıyor mu? He? Uyandırmıyor mu kardeşim? Bizde namaz, vicdanı rahatlatan bir ritüel oluyor abi. Böyle geleyim, farz borcumu da ödeyeyim, hemen çıkayım. Bak zaten kulak nerede? Nerede olacak müşteri de ya. Akıl nerede? Akıl gitmiş amcam memleketine. Orada borç harcı falan. Yani bu mülkü veren Allah değil ya. Anne baba yok Allah değil. Senin namazın için sattığın işleri veren Allah değil yani. Tesbihat'ta dikkat ediyor musun Bedir abi? Ramazan hocam siz daha iyi bilirsiniz nasıl oluyor camide? Allah Allah Allah Ulan ben o kadar hızlı silah sıkan görmedim ya. Adam bir koyuyor 33 saniyede. de tesbihat bitmiş ya. Ulan namaz bitti şöyle bir, dua ediyorum abi yüzüme vuruyorum, adam tesbihattı mesbihattı el <gülüyor> ne dedin kardeşim? ne diyorsun acaba? garip değil mi Özgür? kiminle buluşmaya gidiyoruz namazda kardeşim? bizi yaratanla ya, Allah'la buluşmaya gidiyoruz peki bu laba olmuyor mu böyle? işinin damar kısmı da ne biliyor musun Özgür? çocuğuna bu Kuran hakikatlerini Öğretmeyen, bu Kur'an hakikatlerinden önce daha ehemmiyetli şeyleri öğreten anneler ve babalar bana sorarsanız onların artık çok tırsması lazım. Çok ciddi bir vebale girecekler çocuklara bu meseleleri sürekli ezberlettikleri için. Nasıl bir namaz? Ezbere. Nasıl bir din? Ezbere. Nasıl bir Allah? İşte yarattı. Konuşmalar nasıl geçiyor abi? Kardeşim ya böyle böyle namaz kılmıyorsun. Rabbini tanım. Hayırlısı be abi. Kardeş işte böyle böyle bu işlere başlar mısın? Vallahi inşallah ya. İşte düğünüm geçsin, nişanım geçsin, çocuğum geçsin, o geçsin, bu geçsin. İnşallah hayırlısı. Kime yapıyor? Allah yapıyor. Dünya işlerini de yapamıyor. Lan yazsana tuz, tuz sınavına giriyorsun. Hayırlısı yasana cevabı. KPSS'ye giriyorsun. Adamın abi alnından terini alırlar KPSS'de. Üç tane ana sınava giriyorsun öğretmenin. Yasana cevabın yana hayırlısı diye iş alsın seni. Yasana iş yeri evraklarına hayırlısı diye. Devlet senden vergi istediğine hayırlısı. Ya sana hadi sıkıyorsa niye Allah böyle abi? Çok ucuz geliyor bize işte. Değil mi? Ölçümüz. Çok garip geliyor. Peki nedir namazın bu kadar kıymetli muhteviyatını içeren bu teşehhüd bahsi? Bir tanesi soruyor zamana Bedir abi. Teşehhüdün neydi Muhammed abi? Te teşehhüd. Namazdaki o oturuş vakti var ya abi, tam oturduğumuz vakit. Mübarek kelimatı Miraç gecesinde Nerede zikrediliyor? Miraç. Miraçta. Cenabı Hak ile Resulün mukalemesi Yani bir konuşması olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? Hasan bizim o namazda teşehhüt var ya oturdu oturduğumuz yer. Kimle kim konuşuyormuş abi? Allah ile kainattaki en kıymetli insan. Efendimiz aleyhisselam peki nerede konuşuyorlar? Miraçta kardeşim namazda tekrar ettiğin şeyler nerede söyleniyormuş görüyor musun Fatih? Miraç gibi bir hadisede Efendimiz kimin makamına çıkıyor? Cenab-ı Allah ve Cenab-ı Allah tecelli ederek konuşuyor bu kadar önemli bir konuşmaya tanık oluyoruz peki böyle bir konuşmaya özgür biz neden namazımızı alıyoruz? çünkü her müminin namazı onun bir nevi miracı mi Nedir Nedir Muhammed abi bu? Hadis değil mi abi? Namaz bizim neyimizmiş abi? Bir miracımız. Özgür öyle hissedebiliyor musun namazda? Namaz kılıyorsun. Sanki miraca çıkar gibi. Yani Cenabı Allah'la Efendimiz Aleyhisselam'ın o enfes konuşmasına şahit olur gibi. Tabi bundan önce acı bir soru daha var. Namaz kılıyor musun? Komik değil mi? Bir Müslümana bu soruyu yöneltmek. Değil mi Özgür? Acı bir soru. Namaz kılıyor musun hayır imanın var mı süper başını secdeye götüremeyen bir iman başını secdeye götürmeye çalışmıyor nasıl bir iman el cevap ve o huzuru düzeltiyorum ve o huzura layık olan kelimeler ise o namaz esnasında teşehhütte ona layık olan yani Cenab-ı Allah'ın bize verdiği sayabiliyor muyduk abi nimetleri sayılamayacak kadar nimetlere ne yapmamız lazım bir teşekkür bir şükür bir hak deminden bir mukabelede bulunmamız lazım bunun için abi o kelimeler ise Mirac-ı i Muhammed aleyhisselatu vesselam'da söylenen o sözlerdir yani bizim namazımızı aldığımız o sözler onları zikretmekle o kutsi sohbet Tahattur edilir, hatıra getirilir. Özgür kardeşim biz neden zikrediyormuşuz o sohbetteki o cümleleri? Cenabı Allah ile efendimizin Miraç hadisesi Ahmet aklımıza o an gelmesi için peki akla gelmesi için ilk başlangıçtaki dizayn nasıl oluyor Mert? Önce iftitah tekbiriyle Allahu Ekber diyorsun. Neden böyle yapıyorsun Ali? Bütün kainat umurunda değil. İş yeriymiş, eşmiş. Hepsi senin yolunda olmadıktan sonra geçecek şeyler değil mi? Peki geçecek şeylere saadet demek mümkün mü? Aldın mı iftitah tekbirini? Ardından subhanek ediyorsun. Sen hiçbir kusura bulaşmış olamazsın. Bütün kusurlar senden uzaktır diyorsun ve ev yüzü besmeleyle kılıçları çekip şeytana karşı bir koruma alıyorsun. Ardından bir Fatiha. Yani Kur'an'ın hülasası özünü alıyorsun. Ne diyorsun? İyyake yalnız sana kulluk eder Yalnız senden yardım dilerim diyorsun. İş yerinde, güç yerinde Cenabı Allah'ın rızasından önce insanların rızasını koyanlar dikkat edin bu cümleler samimi söyleniyor mu? Ardından rüküye eğiliyor. Ne diyoruz rükûda? Sübhane <inaudible> rabbiyal azim. Tekrar tesbih ediyoruz Cenabı Allah'ı. Ardından Semiyallahu limen hamide. <inaudible> yani sen bütün hamd edenleri şükür elde edilene denir hamt henüz elde edilmemişlere sen bütün hamd edenleri semî yani işitensin diyorsun Rabbena velekel hamd diyorsun tekrar hamd ediyorsun ardından secdeye kapanıyorsun nasıl bir an o secdanı senin en mahremanın, senin en mahrem yerin yatak odası değil, en mahrem yerin o seccadeye alnının değdiği an sanki uçurumun kenarındasın. Kafanı kaldırdığın anda dengen bozulup düşecek ve ardından kalkıyorsun Allahu Ekber ve oturuyorsun, teşehhüde oturuyorsun. Bir insan ne için oturur Muhammed abi? Konuşmak için oturur. Peki o esnada Rabbinle ne konuştuğunun farkında mısın? Ve o tasavvur ile kıymet ve nuru teali edip genişletilir. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerine ona selam vermiyor. Neden? Selam kifayetsiz kalıyor o makam için. Ne diyor abi? Ettehiyyatü lillah. Üstat öyle bastıra bastıra söylermiş. Bizim namazda okuduğumuz teşehhüd basında oturuş animizde okuduğumuz cümlelerin anlamı neymiş? Et-tayyibatu <Sessizlik> demiş. Yani bütün hayatların canlıların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihayt-ı hayatıya, onların duruşlarıyla seni bütün kusurlardan noksan sayması ve sânilerini yani yaratıcılarını takdim ettikleri fıtri hediyeleri, lisan halleriyle sana sundukları sayıd hediyeleri. Ey Rabbim bu hediyeler sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum diyorsun. Neymiş abi? Canlıların bütün tespihatlarına hediye götürüyorsun. Bedir abi ben mahallede kavga edecek olsam ya da büyük bir kavga. Bu kavgada oturduğumda ne yaparım abi? Adamdan çok tanıdık bulmaya çalışırım. Diyarbakırlı o onu tanırım. İşte şu mahallede şu Mardinli Veyse onu da tanırım, işte şurada İsmet onu da tanırım. Daha sonra ne yaparım abi? Bürokratlardan şundan bundan ya o da tanıdık, bu adam benim yeğenimdi, bakma şimdi büyüdü valla Attıkça atarım. Niye? Ne kadar arkam büyük olursa o kadar çok hücum edebilirim. Al bu hadisenin bas, zıttını düşün. Cenab-ı Allah'a teşekküre gidiyorsun. Tek başına teşekkür yeter mi? Yetmez. Bütün zihaya canlıların bal yapan arısından tut. Meleklerine, cinlerine, ceylanına, tavşanına, hüceyratına kadar. Ya Rab senin için tesbih eden bütün bunların teşekkürüyle sana geliyorum. Ne demekmiş abi? Et dahiyyat. Bütün canlıların teşekkürü ve hediyeleriyle senin makamına geliyorum. Neden? Bir teşekkür kafi gelmiyor. Kifayetsiz kalıyor. Öyle de. Tahiyyatın hülasası, özü, özeti olan El mübârekâtühü Kelimesiyle de Bütün medar bereket Ve tebrik Ve Bârek Allah dedirten Tahiyyatta kimleri abi, şey düşünüyorduk? Canlıları Peki El mübarekatta Sana şaşırtan, bârek Allah dedirten her şeyi Ve mübarek denilen ve hayatın hayatın hülasası öze olan mahlukları hususen tohumların, çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Neden söylüyor abi? El mübarekat. Yani ne manaya geliyordu? Bârekallah Yani abi. Çok şaşırdığın bir şeyler olacak ki onları temsil etsin. Ya Özgür, şu saatimi görüyor musun? Şu saatimde üç tane düğmeye bassam, düdüğ, düdüğ, bir saat kurası çıksa kolumda. Şaşırır mısın? Şaşırırdı mı insan? Ulan yumurtadan tavus gücü çıkıyor. Buna niye şaşırmıyorsun? İlginç değil mi ya? Yumurtayla tavus gücün ne alakası var? Abi her şeyi geçtim. Ben bir ateistin mandalinayı inkar tahammül edemiyorum. Resmen senin için dilimlemiş vermiş ya. Peki ne düşer burada? Bârek Allah demek düşer. Öyle değil mi abi? Şuraya Fatih ben canlıyım. Beni oluşturan bütün atom ve elementleri şu köşeye koysan onlar cansız mı? Cansız tam aramıza çizgi çektir. Cansızlar değil midir abi? Bu köşedeler. Ben, ben canlıyım. Şimdi onlara bakıyorsun şuur var mı? Yok bende var mı? Var değil mi var? Hayat var mı? Yok bende var mı hayat? Var. Peki sana deseler ki Fatih ya Mehmet o cansızları yapacak ya o cansızlar Mehmet'i Benim onları yapmam daha mantıklı değil mi? Çünkü şuur sahibiyim. Hangimiz hangimizden oluyoruz onlar bizden oluyor. Akılsız şuursuz atomlar beni oluşturup yaratamayacağına göre perde arkasında mükemmel bir kudrete ne demek düşer? Bârek Allah! Bu nasıl bir ilimdir? Bu nasıl bir noksansızlıktır? peki bunu namazda neyle karşılıyoruz el mübarekat. namazda konuştuklarımıza bak fatih farkında mıyız bunların çok ilginç değil mi kardeşim bunların bile belki farkında değiliz bir tane abi ben bir tanıdığımdan dinledim ateist bir bilim adamı özgür ne zaman yağmur yağsa apartmandaysa apartmana abi başka yerdeyse hemen bir yere kapanıp kaçıyor abi neden saklanıyor biliyor musun Bedir abi çünkü o sistemde yağmur oluşmasıyla en son düşme ihtimali olan şey su damlacı, asitin, çamurun düşme ihtimali daha çok. Peki en son düşme ihtimali olan şey ilk düşüyorsa ne demek düşer Fatih? Mübarek Allah. Bu nasıl muazzam bir sistemdir. Peki bunu teşebbütten neyle ediyoruz? El mübarekat ve devam ediyor. Ne diyoruz abi? Ve mübarekatın özü olan. Esselavat yani dualar. Ya Rab bugüne kadar edilmiş bütün dualarla beraber hepsiyle beraber sana geliyorum. Sen bizim Suriye'deki, sen bizim Filistin'deki, Çeçenistan'daki ezilen nerede masum kardeşler varsa hepsini koru dualar ediliyor mu? Ediliyor. Peki her gün insanlar çok güzel namazlardan sonra tesbih ediyorlar mı? Ediyorlar. Bütün hepsinin ikramıyla sana geliyorum. Sen hayırlı iman ver. Sen hayırlı çevreler ver. Sen hayırlı dostlar ver. hanımımı çok seviyorum? üç tane daha ver. <gülüyor> bütün bu kutsi dualarla beraber ne yapıyorum abi? O dergah ilahiye geliyorum. et tayyat kimle geliyordum kardeşim? Canlılarla. El mübarekat abi. Berekat Allah deyip şaşırtan her şeyle. Peki es salavat dediğinde bütün dualarla. Ardından et-tayyibat diyorum. Yani abi güzel söylenmiş bütün sözler. Güzel olmuş bütün davranışlar. Sana burada araba hediye etsem çok sevinirsin değil mi abi? Sana üstüne Lamborghini versem sevinçten dört köşe olur insan ya. Peki sana şehir versem? Sana bütün kainatta kim kime hangi güzel cümleyi etmiş, kim kime hangi mutlu edecek hediyeyi vermişse hepsiyle beraber geliyorum. Peki buna mukabil abi bunları namazda söylüyormuşuz. Özgür biliyor muydu bunları söylediğini? Peki bunlara karşılık Cenab-ı Allah Resulüne nasıl buyuruyor kardeşim? Esselamu aleyke, ya eyyühen nebiyü ve rahmetullahi ve berekatu. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti senin üzerine olsun ya nebi. Peki böyle mükemmel bir sohbeti, kainatın yaratıcısı Cenab-ı Allah ve kainattaki en yüksek makamdaki zat Efendimiz Aleyhisselam Said, Böyle mükemmel bir sohbeti biz namazda sürekli zikrediyormuşuz. Peki bu sohbeti kim dinliyor o da? Cibril. Cibril aleyhisselam. Cibril aleyhisselam ne diyor? Şahadet getiriyor. Şahidim ki Allah'tan başka ikinci bir kudretli bu kainata dokunamaz. Ve yine şahidim ki Efendimiz onun habercisidir. Onun peygamberidir ve onun kuludur diye. Namazda bunları dediğimizi biliyor muyduk? Biliyor muydun Doğukan? Ne kadar kısır bir namazımız varmış öyle değil mi? Şuna bak ya. Teşehhüt bahsinde söylediklerimize bak. Peki neden önemli Muhammed abi bunlar? Bütün namazlarımız suratımız çarpılmasın diye abi. Ayet var biliyorsun değil mi? O namazlar suratlara çarpılacaktı. Korkmuyor musun kardeşim? Daha önemli neyin var ya? Çağır yedi cettini. 60 yıl sonra da kabirde de yardımcı olsunlar sana. Öyle mi oluyor peki? Bizde nasıl oluyor abi? Dünya hayatına dalınca o lükslere, o şehvet perest, hayat perest, hane perest, yatak perest, bir dalıyoruz Murat abi. Ya aman Allah anlatılacakmış bir şey yapılacak Onları birileri yapar diyoruz. Bir de nasıl diyoruz? Acıyarak diyoruz. Niye? Çünkü buradaki adamlar daha mülayim, daha masum, daha durgun, değil mi? Belki maddi hayattan daha az çekmişler. Belki kullanımları dünya ile kullanımları daha kısır olduğuna ne yapıyoruz? Acıyan gözlerle bakıyoruz. Kardeşim. Bu dünya bir film, filmde çile çeken, filmde ceza çeken, çilimde eza çeken o başrol oyuncusuna acıma. Niye acıma biliyor musun Özgür? Film bittikten sonra trilyonluk arabasına binip gidecektir. Allah nasip ederse bunların manasını alan başrol oyuncuları da film bittikten sonra ahirette son model. Artık hangi hızla gidilirse oraya onunla gidecektir. Hala namaz kılmayan mı var? Bir yoktasın nasıl iman? Başı secdeye götürmüyor nasıl iman? Allah rızası için El Fatiha.